Ya sizin cemaatlerinizin başınıza yıkasın kapatsınlar Allah'ın dininden daha mı önemli? Allah'ın kudukları çiğnendiği yerde sen susamazsın. İbadetlerimi yapayım, hiçbir şeye karışmayayım, et diye süt diye Vallahi yapamazsın. Şimdi sadece insanlar bizden razı olsun diye biz ona göre bir din mi anlatalım? İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nagoz b Allah min şurur anfasına ve min seyiat ağımalına. Men yehdih Allah, falamu zillah ve men yudlil falahadiyala. Ve aşıhdı an la ilahe illa Allahu wahehuhu la şerikala. Ve aşıhdı an Muhammede abduhu ve ve rahmetullah. Hoş geldiniz, muhterem kardeşlerim ve muhteremeler öbür tarafta. İnşallah bugün ben ashabu sept kışasını Allah Azze kitabından okumaya niyet ettim. Ee, dersin devamında niye burayı seçtiğimi de inşallah söyleyeceğim. Sen şurada olsaydın daha iyiydi. Yoksa ben böyle bir sola bir sağ bakarsam rahatsız olur. Kusura bakma. Hakkını helal et. Ee, Ashab-ı sebt, sebt. ne demek? Yedinci gün. Takvimin yedinci günü cumartesi gününe denk geliyor. Yahudiler bugüne Zabad diyorlar. Halen bugün zabat diye kullanıyorlar. Bugün zamanlarında bu peygamberler tarafından onlara ibadet için taksis edilmiş bir gün. Hatta bunların kendilerinin talep ettiği bile söyleniyor. Hani peygambere gidiyorlar. Diyorlar ki bize bir gün tayin et ki biz o gün dünyalar dünyalıkla uğraşmayalım, işlerle uğraşmayalım. Sadece kendimizi Allah'a ibadete adayalım. Bu e, söylenen olay da araştırmacıların dediklerine göre İsrail oğullarının en parlak dönemine denk geliyor. Bu az sonra zikredeceğimiz olay. Yani çok parlak bir dönem, çok güçlüler. Ve olan yer de bu Olayın geçtiği yerde Allah Azze ve Celle az sonra o beldeden bahsedecek çok önemli bir ticaret yeri. Bak özellikle burayı seçtim. Seçmem arkasında şey var. Çok önemli bir ticaret yeri. Ve hatta şöyle deniliyor. Süleyman Aleyhisselam zamanında bu beldeyi Kızıldeniz'i fethetmek için merkez liman haline getirmiş. Yani Yahudilerin tarihinde çok önemli bir yer. Peki nerede bu ashabu Septin Sebt'in geçtiği kıssa? Qariye diyecek az sonra ayette. Allahu Alem araştırmaların dediği kadar Ürdün'ün meşhur Akebe e, limanı diye bir yer var onun yakınında ve bu konuda birçok rivayet var Eyle, Eylat, Eylatun artık nasıl deniliyorsa o yerde olduğunu. Allahu Alem yani nerede olduğu bizi çok ilgilendirmiyor bak bu çok önemli çünkü eğer çok önemli olsaydı zaten Allah Azze ve Celle bildirdi nerede olduğu. Önemli olan konunun içinde ne oluyor ve biz bundan nasıl istifade edebilip bunu nasıl bugüne aktarabiliriz? Önemli olan bu. Bazıları demiş Taberiye Gölü'nün yanında olmuş. Bazıları demiş Medyen sahilinde olmuş. Bazıları demiş Medyen ile arasında olmuş. Allahu u Alem. Önemli değil. Ama o bölgelerde olduğu kesin. Peki bu kısadan ne öğreneceğiz? Bak bunu normalde düşündüm. Başta mı söyleyeyim en sonda mı dersen sona mı söyleyeyim? Başta söylemeye niyet ettim inşallah. Bakın kardeşim. Bir şeyi iddia ediyorsak hele hele bu şey iman iddiası ise bir şey iman ettiğimizi söylüyorsak bilin ki Allah bizi onunla terbiye edecek. Onunla imtihana çekecek. Sadece iman ettim diye hiçbir şeye ulaşamayacağımızı burada göreceğiz. Peki niye böyle? Çünkü bu Yahudiler de kendi peygamberlerine demişti. Biz bugün de ibadet yapacağız, Allah'a yaklaşacağız ve çok fazla dünyalıklara dalmayacağız. Ve Allah Azze ve Celle de göreceğiz az sonra ayetlerde onları tam bununla imtihan edecek. Yani ne demek? Bizim söylediğimiz şeylerle Allah Azze ve Celle bizi imtihan edecek. Hele hele bu iman iddiasındaysa. İman iddiasında bulunuyorsan bileceksin ki Allah seni imtihan edecek. Ve bu kıssanın şöyle çok bir özelliği var. Ben bugün yaklaşık 10 tane tefsire baktım buraya hazırlarken. Tek bir tanesinde gördüm. Şöyle bir özellik var bu kıssanın. Bu hiçbir Yahudi kitabında, hiçbir Yahudi tarih kitabında bu kısa yok. Normalde kendi tarihlerini çok seven, kendi atalarına çok düşkün bir toplumdan bahsediyoruz. Ama bakın hiçbir kitaplarında, ne dini kitaplarında, ne yahut tarih kitaplarında, işte Siyer dediğimiz bugün kitaplarında bu kısa geçmiyor. Niye? Bakın geçmese bile zaten her şeyi bilen Allah değil mi? Ve bu gaybim mesele Resulullah'tan Binlerce sene Allahu Alem belki önce yaşanmıştır ama Allah subhanahu ve teala bunu bildiği için haber vermişti. Ve Medine etrafındaki Yahudiler bu olaya da karşı çıkmamışlar. Demek ki biliyorlar. Bak her konuda Resulullah'a karşı gelen Yahudiler bu konuda karşı gelmiyorlar. Niye? Biliyorlar doğru olduğunu. Bu da muazzam bir mucizedir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kafasına bunları söylemesi mümkün değil. Haşa. Zaten söylemez, söylemesi de mümkün değil. Çünkü niye? Bak Yahudilerin kendi tarihinden bile anlatamadığı bir olay. Yahudilerle hiçbir bağ olmayan bir adam nasıl anlatsın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle de bir e, mucizevi şeyini taşıyor. İnşallah ayetleri okumaya başlayalım. Estaizu billah. Veselhum. Onlara sor. Allah Azze ve Celle peygamberine söylüyor. Onlara sor. Peki onlardan kasıt kim? Yahudilerin torunları. Resulullah zamanında yaşayan Yahudilerin torunları. Çünkü bu kıssayı duymuşlar. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اَلَّتِ كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ Onlara denizin kenarında olan kentin haberinden sor. O kentin durumundan sor. Peki bu kentte ne olmuştu? Önce Allah subhanahu ve teala söylesin. Ondan biz açıklamaya çalışalım inşallah. اِذْ يَعَدُونَ فِي Hani onlar sebt gününde, cumartesi gününü aşmışlardı orada tabiri caizse tecavüz etmişlerdi. Yani bir kuralı ihlal ettiler. Allah'ın bir kuralını ne yaptılar? İhlal ettiler. Peki ne nasıl oldu bu olay? İza ta'tihim haytanuhum yawma sabti im şur'an. Onların balıkları onlara cumartesi günü grup grup akın akın geliyordu. Çok fazla bir şekilde balıklar geliyor bunlara. asıl açıklayacağım inşallah. Ve yawma la yasbituna la ve cumartesi gününden hariç deki günlerde gelmiyordu. O balıklar gelmiyordu. Kezalike nebuluhum bima kanu yefsuqun. Fasıklar fasıklıklarından dolayı, sapkınlıklarından dolayı onları böyle imtihan ediyor diyor Allah Subhanahu Teala. Peki ne oldu şimdi burada? Bu adamlar dediğim gibi çok önemli bir liman kentinde oturuyor. Adamlar da liman kentinde oturmakla beraber balıkçılıkla uğraşıyorlar. Ama bunlar gidip peygamberlerine ne de demişlerdi? Biz cumartesi günü sadece Allah'a diyeceğiz. Ve sadece o gün ne yapacağız? İbadetle uğraşacağız. Dünyalık işlerle uğraşmayacağız. Peki ben daha yeni en başta ne demiştim? Bir şeyi iddia ediyorsun ya. Allah seni onunla imtihan edecek. Allah seni onunla imtihan edecek. Ve Allah subhanahu wa ta'ala da bunları imtihan etti. Aynı söyledikleri şeyde. Zaten ayette daha yeni söyledi. Ne oldu? Cumartesi günleri balıklar suyun üzerinde görünecek şekilde o kadar bol geliyorlar ki ellerini atsalar suya balığı yakacaklar. O kadar balık geliyor. O kadar balık geliyor ki adam ellerine atsalar şey yapacaklar. Suyun üstünde. Diğer günlerde hiç gelmiyor. Balık yok. Ama adamlarla balıkçılıkla uğraşıyor. Ne olacak şimdi? Aç mı kalsınlar? Ama bak ben size dedim adamlar bir söz verdi. İman hittasında buldular. Biz ibadet edeceğiz. Şöyle Allah Azze ve Celle de aynı şeyle onları imtihan etti. Ha Şimdi peki şeytan bu konuda boş mu duruyor? Boş durmaz. Bugünkü durmadığı gibi boş durmaz. Ne oldu? Ne oldu? Peki yani bunun devamında ne oldu? Allah Azze ve Celle çeşitli şekilde şimdi bu insanları imtihan etti. Onlara darlık verdi ama çalışması caiz olan günlerde ama çalışması haram olan günlerde onların elleriyle tutacak şekilde bol bol balıklar verdi. Şeytan şimdi bu adamlara geldi. Bunlarda değişik değişik şeyler yaptılar. Ne yaptılar biliyor musun ahi? Cuma günü ağları bıraktılar. Cumartesi günü ibadetle uğraştılar. Pazar günü ağları getirdiler. Ha şu Allah'ı kandırıyorlar. Yani ne? Biz cumartesi günü bir şey yapmadık ki. Hani biz cuma gününden bıraktık, pazar gününden aldık. Bak adamlar kafayı çalıştırıyor göya. Allah'ın bir emri varsa kafa çalıştırmaya gerek yok. Allah'ın söylediği gibi yapmaya mecbursun. Hatta şöyle rivayetler de var. Ya Allah size dedi ki cumartesi günü yemeyin. Ha o zaman biz cumartesi günü balıkları tutalım. Pazartesi günü de yiyelim. Bak şeytan nasıl adamlara vesvese veriyor. Peki bu onlar için bir özür teşkil edecek mi? Bakalım Allah Subhanahu ve teala onlar için ne diyor? Şimdi bak toplum değişik gruplar halinde ayrılacak. Bak burayı çok iyi dikkat edin. Gerçekten çok önemli. Ve izgalat ummetum minhum. Hani onlardan bir grup demişti ki. Bu grupta kim? Onu az sonra söyleyeceğim. Lima ta'izuna kavmen. Siz niye bir gruba vaiz veriyorsunuz? Hani nasihat ediyorsunuz, uyarıyorsunuz? Onlar peki nasıl bir grup? Allahu muhlikuhum veya muazibuhum azaben şedide. Öyle bir grup ki Allah onları zaten helak edecek ve onlara çok şiddetli bir azap vereceği grubu siz ne uyarıyorsunuz ki? diyorlar. Bakın. Ondan sonra onlar ne diyor? Galu dediler ki, bunu söyleyen şimdiki Müminler. Bak soranlar grubu şey soranlar bu taşkınlıkları yapanlar değil ha. Yani taşkınlıkları yapanlar ee, oradaki toplumun çok küçük bir sayısı. Çok küçük bir sayı bu daha yeni dediğim gibi haşa Allah'ı kandıracak şekilde ağları önceden bırakıp işte Allah'ın hudutlarını ne yapan? Çiğneyenler. Toplumun büyük ekseliyeti de şimdi müminlerle konuşuyor. Ya o zaten diyor ki Allah'ın helak edeceği, çok şiddetli bir azap vereceği, insanları siz niye uyarıyorsunuz ki? Hani ne gerek var? Zaten Allah bunları helak edecek. Bak diyorlar ki, قالوا dediler ki müminler مَعَذِرَةً ila Rabbikum". Sizin Rabbinize bir mazaretimiz olsun diye. Bak davete bak. Sizin Rabbiniz diyor. Sadece bizim Rabbimiz demiyor. Çünkü onlar da biliyor. Allah Subhanahu ve teala kafirlerin de Rabbi. Müşriklerin, isyan edenlerin de Rabbi. Diyor ki sizin Rabbinize bir özürümüz olsun diye. Allahu Ekber. Ondan sonra ne? Ve leallahum yettegûn. Oldur ki Allah'tan sakınırlar. Yani o kuralları çiğneyen, o kuralları hiç yokmuş gibi davranan insanlar umulur ki sakınırlar ve Allah'a geri dönerler. Şimdi bakın toplum kaça bölündü? Üçe. Bak burası çok önemli. Kur'an'ın inceliklerinden toplum üçe bölünüyor. Bir, ne yapan? Diyelim ki müminlerden başlayalım. Çok küçük bir grup var ki gidiyor bu fesadı yapan insanlara diyor ki siz niye böyle yapıyorsunuz? Bu Allah'ın dini değildir. Siz Allah'ın hudutlarını çiniyorsunuz. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Ondan sonra ikinci bir grup var. Bu toplumun ekseriyetini teşkil ediyor. Bunlar da bu müminlere diyor ki yahu zaten Allah bunları azap edecek. Allah bunları helak edecek. Siz niye gidip bunlarla uğraşıyorsunuz ki? Aynı bugünkü olduğu gibi ha. Bak yeni bir mesele değil ahi. Binlerce sene önce olmuş. Bak diyor ki yahu siz niye kendinizi rahatsız ediyorsunuz? Evinizde oturun. Namazınızı kılın. Et diye karışmayın. Siz niye adamları rahatsız ediyorsunuz? Allah zaten onların belasını vermiş. Tamam. Bu ikinci grup. Üçüncü grup da kim? Çok küçük olan, yine çok küçük olan bir grup. Bu fesadı işleyenler. Fesadı işleyenler. Allah'ın bizatihi hudutlarını aşan insanlar. Bu üç gruba ayrılıyor. Şimdi Allah subhanahu ve teala bu insanlara ne olacağını söylüyor. Bak iyi dinleyin. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Nitekim kendilerine yapılan uyarları kulak ardı ettiklerinde, unuttuklarında, umursamadıklarında, bu küçük grubu kastediyor. Ne Allah subhanehu ve teala? Kötülükten nehyedenleri kurtardık. O küçük mümin grup vardı ya. Ne zaman bu toplumun ekseriyeti ve o kötülük yapanlar kendilerine söylenen uyarılara kulak asmadıklarında, onları unuttuklarında diyor ki Allah subhanehu ve teala o küçük mümin Allah'ın hudutlarını koruyan topluluğu kurtardık. Peki şimdi diğerlerine ne olacak? Bak Allah azze ve Celle onlar için ne diyor? وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ve o zalimleri yakaladık diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl yakaladık tabiri caizse? بِعَذَابٍ بَئِسٍ Çok şiddetli bir azapla. بِعَذَابٍ بَئِسٍ Çok şiddetli bir azapla. Peki niye? Allah zalim mi? Haşa حَاşa ve kelle بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Yaptıkları fasıklıktan dolayı diyor ki Allah Azze ve Celle biz onları yakaladık. Şimdi fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle müminleri kurtardığını söyledi ve bu zalimliği işleyenleri yakalacağını çok azim, çok şiddetli bir azapla yakalacağını söyledi. Bu toplumu teşkil eden, o müminlere diyen, yahu siz bunlarla niye uğraşıyorsunuz? O büyük kitle hakkında Allah bir şey söylemedi. Ne diyeceğiz? Bak Allah'ın kitabını tefekkür etme mecburuz. Bak, Allah Azze ve Celle üç grup hakkında konuştu ama sadece ikisinin akıbetini bildirdi. O da ne? Müminler her zaman olduğu gibi kurtulacak. Zalimlik yapanlar yerle bir olacak. Allah Azze ve Celle onların şiddetli bir azaba uğrayacağını söylüyor. Peki o büyük gruba ne oldu? Müminlere gelip ya Allah bunları zaten helak etmiş. Bunlar zaten yok olmuş. Bu gruba ne oldu? Allah Subhanahu ve Teala bu konu hakkında konuşmuyor. Bazı tefsirlerde ne diyor biliyor musunuz? Onlar o kadar pis ki Allah kendi kitabını onlarla pislettirmek istemedi. Allahu Ekber. Genelde bu grup hakkında iki görüş var. İki görüş var. Birinci görüş bunlar kafir olarak gitmedi. Allah Subhanahu ve teala bunları kafir olarak almadı. İkinci görüş benim kalbimi meylettiği görüş de burası. Delillerini de az sonra zikredeceğim inşallah. Ney? Bu adamlar da diğerleriyle beraber yok oldu gitti. Kafirlerle beraber yok oldu gitti. Delillerini inşallah e, şimdi zikredeceğim. Niye ben ikinci grubun da helak olduğunu söyledim? Bu toplumun ekseriyetini teşkil eden çünkü bak genelde Kur'an'a baktığımızda iki gruplar hakkında konuşulur. Azap edilenler ve kurtulanlar. Hani üçüncü bir grubu görmüyoruz. Genelde bu böyledir. Oradan böyle bir hüküm çıkarılabilir. Allahu alem. Bir de Allah subhanahu ve teala daha yeni ayette ne söyledi? <gülüyor> kötülükten nehyedenleri kurtardı. O ikinci grup kötülükten nehyetti mi? Etmedi. Yani Allahu alem buna binaende de kurtulmadığı şey olur. Bir de bak şöyle bir şey var. Size bir küçük şey daha söyleyeceğim. Bir örnek üzerine söyleyeceğim. Salih Aleyhisselam'ın kavminde deve kesme olayı var. Orada bunu belirli insanların sayısı yapıldığını söylüyor. Belirli bir insan grubu küçük bir sayı kalkıp o deveyi kesti. Ama Allah kime azap etti? Bütün kavme. Niye? Diğerleri göz yumdu. Aynı burada da öyle olduğu gibi. Allahu Alem. Bir de şöyle bir nükle de size söyleyeyim. Az sonra göreceğiz. Allah Sübhanahu ve Teala iki çeşit azap zikrediyor. Bak birincisini daha yeni okuduk. Şiddetli bir azap geldiğini söyleyecek. İkinci bir azap da daha yeni gelecek. Az sonra gelecek. İnşallah okuyacağız beraber. İki çeşit azap olduğu için demek ki bir gruba o azap, bir gruba diğer azap. Allahu alem. Peki bu iki çeşit azap ne? Birisi hani daha yeni okuduk ya. Bi be be'is. Şiddetli bir azap. İkinci azap ne? Allah az sonra Allah Azze diyecek ki biz onları maymunlara çevirdik. Allahu ekber. Yani bu bütün deliller. Allahu alem benim kalbim buraya meylediyor. Neyi gösteriyor? O büyük grubun kafirlerle beraber helak olduğunu ve Kur'an'da buna karineler de var. Allahu Alem. Yani önemli olan ney? Burada ne öğreniyoruz? Kardeşim pasif olamazsın. Oturduğun yerde ben oturayım, ibadetlerimi yapayım, hiçbir şeye karışmayayım, et diye süt diye Kur'an'a göre bunu yapabilir misin? Vallahi yapamazsın. Kesinlikle mümkün değil. Çünkü Allah subhanahu ve teala sana kitabında söylüyor ki sayıları küçük de olsa Allah'ın hudutları yenildiği yerde, Allah'ın hudutları çiğnendiği yerde sen susamazsın. Allah sadece müminleri koruyacak. Allah sadece sayıları az da olsa, sayıları az da olsa diğer insanlara nasihat edin. Onları kurtarmaya çalışan insanları kurtaracağını söylüyor. Tamam devam okuyalım inşallah. İyi dinleyin ayetler acayip vallahi. فَلَمَّا عَتَوْ عَنْمَانُهُ عَنْهُ Evet. Onlara yasana, yasaklananları, hani onlara ne yasaklanmıştı? O gün gidip balık tutmayın. Bunu kulak ardı ettiklerinden sonra, bunu çiğnedikten sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? قُلْنَا <gülüne> lahum? Onlara dedik ki, kunu قِرَدَةً خَاسِئِينَ Alçaltılmış maymunlar olun. İkinci azap. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya bu çok acayip bir ayet. Ha? Biraz tefekkür edin. Allah Azze ve Celle onlara maymun olun diyor. Şimdi bu maymun olmaktan kasıt ne? Gerçekten maymun mu oldular? i̇bn Abbas diyor gerçekten maymun oldular. Diyor ki 3 gün boyunca maymun oldular. Ondan sonra Allah subhanahu ve teala onları öldürdü. Ve diyor ki bu tarihte bir daha olmayan bir şey. Diyor ki Allah resmen onları maymuna çevirdi. Allah azze ve celle resmen onları maymuna çevirdi. Bazı alimler de diyor ki buradaki kasıt maymun bizatihi değil maymun ahlaklı. Hayvan gibi yani çok affedersiniz hayvan gibi olduklarını söyleyen alimler de var. Allahu alem. Ama İbn Kesir burada tefsirinde şöyle söylüyor. Diyor ki zahirinden anlaşılan adamların bizzatî maymun olduklarıdır. Allah Sübhanu ve Teala onları maymun ediyor. Allahu ekber. Peki bugüne bunu nasıl anlayabiliriz? Allah Sübhanu ve Teala hududunu çiğneyenler ve hududunu çiğneyenlere göz yumanlar Allah azze ve celle onları hayvan diyor. Yani huzurunuzda affederim bu lafı kullandığımda ama Allah Azze ve Celle onlara hayvan diyor. Bir de hayvanlardan hangisi maymun? İnsanlara çokça benzemekle beraber hiçbir zaman bir insanın değerini tutamayan varlıklar. Allahu Ekber. Kim? Tekrar ediyorum. Allah'ın hududlarını çiğneyenler ve Allah'ın hududlarını çiğneyenlere göz yumanlar. Bir de bakın fark ediyorsanız bu ikinci zikrettiğim grup bu toplumun eksiyetini teşkil eden çok cahil değiller ha. Onlar bile anlıyor ki Allah'ın hududunu aşan insanları Allah helak edecek. Ve onlara çok büyük bir azap edecek. Yani bu adamlar dinlen de biraz çakıyor tabiri caizse. Bakın burası çok önemli ha. Adamlar o adamların yaptıklarından dolayı Allah'ın onlara azap edeceğini idrak edecek bir dini kapasiteye sahip. Peki onlara özür teşkil ediyor mu? Vallahi özür teşkil etmiyor. Bunu Allah subhanahu ve teala buydu. Ve bakın bu öyle bir şey ki Allah'ın hududlarını aşmak o kadar necis, o kadar pis, o kadar çirkin bir şey ki bu sadece o toplumla mı sınırlı kaldı? Hayır. Allah Azze ve Celle bunu o kadar bundan nefret ediyor ki Resulullah zamanına kadar gelen Yahudileri bile bundan dolayı kınıyor. Çünkü o başta hani ben size okumuştum ya e, onlara sor bu soru Arapçada ne ifade ediyor? Kınama, azarlama. Yani onlar nasıl yaptıysa siz aynısını yapıyorsunuz. Niye gelip bu peygambere tabi olmuyorsunuz? belki belki bazı alimler de şöyle söylüyor. Bu olayı bilerek kitaplarına çıkarmışlardır. Yani kendi kitaplarını tahrif ettiler ya. Maymun olduklarından dolayı, bu kadar alçak olduklarından dolayı bazıları diyor ki belki kendileri bile kendi kitaplarından çıkarmış olabilir. Allahu ekber. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve iz ta'zen rabbuka. Hani senin Rabbin ilan etti. İlan etti, söyledi. Leyeb'asenna aleyhim ila yevmil kıyamah. Onların başına kıyamet gününe kadar musallat edeceğim. Kimi? Men yasumun su'al azab. Onlara azabın en kötüsünü tattıracakları, tattıran olan kişileri onların üzerine musallat edeceğim diye Allah Sübhanu ve Teala ilan etti. Allahu ekber. Şimdi tarihe bakın, bu ayetin mucizesini göreceksiniz. Daha bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce birazcık tarihe bakın. Buhtun Nasr diye bir adam var geliyor bunları kılıçtan geçiriyor Kudüs'te. Yahudileri kılıçtan geçiriyor. Hatta o kadar kan akıtıyor ki diyor ki orada akan nehir maviden kırmızıya dönüştü. O kadar insanı kılıçtan geçiriyor. Ondan sonra birazcık zaman geçiyor İsa aleyhisselamdan yaklaşık 60-70 sene sonra Romalılar geliyor bunları kılıçtan geçiriyor. Neredeyse soyları tükenene kadar. Ondan sonra zaman geçiyor İranlılar bunların üzerine saldırıyor neredeyse yok edecek şekilde bunları rezil ediyorlar. Ondan sonra zaman geçiyor. Bundan çok uzun zaman önce değil. Hitler bunların soyunu neredeyse şey yapmadı mı? Geçirmedi mi? Bak onlara azabın en kötüsünü Allah subhanahu ve teala ta tattıracağını ve onlara azabın en kötüsü olan insanları musallat edeceğini söylüyor. Peki bu mu azabın en kötüsü onlar için? Hayır. Onlar için azabın en kötüsü ne biliyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Hani niye Resulullah aleyhissalatu vesselam çünkü Aleyhisselatü Vesselam onlardan cizye aldı. Onlardan harac aldı. Ve Allah'ın kitabının onların arasında velev ki kibirleri kabul etmese bile onların arasından çıkmayan bir insana indirildiğini delil olarak gösterdiği için. Peki onlar bilmiyor muydu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunu? Vallahi biliyordu. Birçok delil var. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ Kendisine kitap verinenler onu yani peygamberi kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Allahu Ekber. Hatta Hüvey bin Ahtab diye bir adam var. Yahudilerin reislerinden bir tanesi. Onun kızıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evleniyor. Bu Hüvey bin Ahtab'ın kardeşi var. Onunla beraber Resulullah'ın yanına gidiyor Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir gün bakmak istiyorlar. Ya acaba bu peygamber gerçekten peygamber mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la zaman geçirdikten sonra bu iki kardeş oradan ayrılıyor. Bu iki Yahudi kardeş. Küçüğü Resulullah'a meyil ediyor. Kalbi ona diyor Abisine soruyor. Ne dersin bu adam hakkında? Diyor vallahi ben yemin ediyorum ki bu adam Allah'ın peygamberi. Peki diyor ona karşı ne yapacaksın? Diyor vallahi kanımın son damlasına kadar ona karşı savaşacağım. <gülüyor> Allah <'a> bak. <gülüyor> bak tuhaf geliyor insan değil mi? Vallahi tuhaf değil. Vallahi tuhaf. Adam soruyor ona niye ona karşı savaşacaksın? Yok çünkü bizden değil. Bakın kardeşim ben bunu niye söylüyorum? Bak burası çok önemli. Bir şeyi bilmek insanı Müslüman yapmaz. Sen ona teslim olmadığın müddetçe, Allah'ın istediği şekilde ona iman etmediğin müddetçe o şey seni Müslüman yapmaz. Bu kadar basit yani. Bak Hüvay bin Ahtab örneği açık değil mi? Açık. Ama diğer Yahudilerden iman edenler de mi var? Var. Abdullah İbni Selam gibi sahabeler de var. Yani demek ki deliller herkese açık. فَمَنْ شَاءَفَ الْيُؤْمِنِ İsteyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَفَ الْيَكْفُرِ İsteyen küfür etsin. Bu kadar basit. Bir de bak daha yeni okuduğumdan şöyle bir hükümle çıkıyor. Burası çok önemli. Bak ben size bir ayet okuyacağım. Enfal suresinin 25. ayet. İşte efendim toplum kötü ama toplumun kötü olması beni ilgilendirmez. Ben evime çekilirim. Kendi başıma takılırım diyebilir misin? Bakın Allah ne diyor. <Sessizlik> Öyle bir fitneden bazı alimler diyor buradaki fitneden kasıt azap. Azaptan korkun ki la tusibennellezine zalemu minkum khassaten. Sizin içinden sadece zalimlere dokunmayacak. Öyle bir fitneden korkun ki o sadece zalimlere dokunmayacak diyor Allah subhanahu ve teala. Yani toplum zalimse sana da dokunacak. Ahi sen diyemezsin ben evde kalıyorum, bir şey ellemiyorum, kafama göre yaşıyorum. Aa o büyük grup da biliyordu neyin ne olduğunu. O pislik yapanlardan da değillerdi bak. Onlar haddi aşanlar değildi ha. Haddi aşanlara göz yumanlardı. Onların bile bir özürü olmuyorsa biz bugün nasıl diyebiliriz? Biz hiçbir şey yapmadan evde oturacağız. Etliye sütliye karışmayacağız. İşte efendim siyaset hakkında konuşmayın. şu hakkında konuşmayın. Bu hakkında. ya Allah konuş diyor. Bak pasif duramayız. Pasif durmak bu ümmet için kabul edilecek bir şey değil. Naam. Şeytanın şeyler bir de şeytanın vesveselerinden bir tane şeyi daha yani unuttum söylemeyi. Bakın şeytan insana şöyle yaklaşmaz. Gel Allah'a şirk koş. Gel küfür işle. Böyle yaklaşmaz. Naksıl yaklaşır. İşte aynı bu balık asabında olduğu gibi sağdan sağdan yavaş yavaş taviz vere vere vere vere. İşte ne demişti? Yahu cuma günü tut. Allah sana diyor ki cumartesi tutma sen de cuma günü tut. Peki bunu bugüne indirelim. o tamam faiz ama bu faiz değil ki. Vade farkı. Ondan sonra değişik değişik isimler komisyon işte şudur budur. İsmini değiştirerek aynı onlara balıkları yutturduğu gibi bize de bugün yutturmaya çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ya işte biz 2020'de çalışıyoruz. Hatta 2021 oldu. 2021'de değil. Şimdi kadınlarla konuşmadan biz nasıl ticaretimizi yürüteceğiz? Ya tamam biliyoruz da kadınlarla konuşmuyorlar. Ama bugün nasıl yapacağız? Ondan sonra efendim gelelim kendini İslam'a nispet eden cemaatlere. Ya tamam hocam iyi güzel söylüyorsun da ama vakfımızı mı gelip kapatsınlar? Gelsin cemaatlerimizi de kapatsınlar. Yahu sizin cemaatleri sizin başınıza yıkasın kapatsınlar. Allah'ın dininden daha mı önemli? Şimdi sadece insanlar bizden razı olsun diye biz ona göre bir din mi anlatalım? Subhanallah, Vallahi mümkün değil. Ne? Ama şunu da söyleyeyim. İnsanlar istediği kadar kötü olsun. Bu toplum istediği kadar pis olsun ki daha önce söyledik bak. Toplum zalimse öyle bir fitneden Allah azze ve celle diyor ki sakının ki o sadece zalimlere değmeyecek. Ama burada müminleri bu kısada müminleri kurtardığında bize söylüyor. Peki bizim görevimiz ne? Bakın insanlar ne kadar kötü olursalar olsun, ne kadar pis olursalar olsun biz Allah'ın dinine davet etmeye mecburuz. Tek kurtulmuş yolumuz budur. Vallahi başka kurtulmuş yolumuz yok. Peki bunun tarihte örnekleri var mı? Var. Şimdi Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselamı Firavun'a yolladığında baştan beri bilmiyor muydu Firavun kafir olarak ölecek? Biliyordu. Yine de göndermedi mi? Gönderdi. Hatta güzel bir şekilde onunla konuş demedi mi? Dedi. Onun üzerinden bize örnek veriyor. Karşındaki adam en büyük tağut olsa bile sen Allah'ın dinini anlat. Taviz vermeden. Ebu Zer radıyallahu anhu eşkıya değil mi diyor? Vallahi karavanları vurup milletin paralarını falan yürütüyordu. Bugünkü eşkıya yani. Ama Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ı öldürmek için yola çıkmadı mı Müslüman olduğunda? Allahu Ekber. Ebu Sufyan Resulullah aleyhissalatu Vesselam'a karşı 20 sene savaşmadı mı? Hatta Uhud da o müşriklerin başında reis olarak görevliydi. Ama nasıl bir adam oldu? İman ettikten sonra Resulullah'tan sonra bir gazvede bir gözünü kaybediyor, kör oluyor. Ondan sonraki bir gazvede ikinci gözünü kaybediyor. Allahu Ekber. Ebu Cehil'in oğlu yok mu ya? Kur'an'ı boynuna asıyor. Tamam. Diyor kitabı Rabbi. Kitabı bir ağlıyor. Bu sayfaları boynuna asıp indirmiyor. İnsanlar ona soruyor sen niye böyle yapıyorsun? Yani yapmana böyle gerek yok ki. Diyor ki siz bu kitabı okudunuz da ben o kitaba karşı savaşıyordum. Ben o kitabı nasıl bırakırım? Ebu Cehil'in oğlu. Allahu Ekber. Nasıl öldü? Üç tane şehit var arka arkaya. Düşüyorlar. Su dağıtan bir sahabe var. Birincisine gidiyor. Diyor ki öbür kardeşime götür. Öbürüne gidiyor. O da diyor ki öbür kardeşime götür. Öbürüne gidiyor. Üçüncüsüne geliyor. Bakıyor şehit olmuş. Ondan sonra ikincisine geri geliyor. Bakıyor o da şehit olmuş. Birincisine bakıyor. de şehit olup bir damla su içmeden. O ortadaki işte Ebu Cehil'in oğludur ha. Yani insanlar ne kadar kötü görünse görünsün vallahi insanların akıbeti belli olmaz. Şimdi diğer tarafta da Ben size birkaç örnek verirdim ama şimdi uygun olmaz vermem. Gerçekten insanlar ne kadar pis olursa olsun biz en güzel şekilde Allah'ın dinini anlatalım. Olur ki Allah azze ve celle Ömer radıyallahu nasıl diriltiği gibi, Abu Zer nasıl diriltiği gibi, Abu Sufyan'ı diriltiği gibi bu kavmi de bizim ellerimizle diriltir inşallah. Ha, bir de biz niye davet yapıyoruz? Bak ben size ayeti okuyayım. Çok güzel. Daha yeni okuduk zaten. Hani bunlara soruyorlar diyor, siz bunları niye uyarıyorsunuz? Bunlar zaten helak olacak, büyük bir azap şey yapacak. Bakın dinleyin. Galu <gülüyor> dediler ki ma'ziratan ila rabbikum. Sizin Rabbinize bir mazaretimiz olsun diye. Bak önce kendi mazaretimizi soruyorlar. <gülüyor> Ve umulur ki tahva sahibi olurlar. Bak ilk sırada, burada ayette de ilk sırada geçtiği gibi bizim davet yapmamız ilk önce bizim kendi nefsimizi kurtarmak için. Vallahi insanlar için değil. Ve o ki bir tane insan iman etmese bile, etmese bile biz kaybettik mi vallahi kaybetmedik. Resulullah diyor ki Miraç'ta bana öyle peygamberler getirdi ki sayıyor böyle teker teker. Diyor bazı peygamberler geldi bir kişi bile iman etmemiş allah Ahi düşünsene peygambersin. Ne senin karın, ne çocuğun, ne amcaoğlu, ne en iyi arkadaşın, ne baba, ne annen, ne teyzen, ne Hiç kimse iman etmiyor. Peki daveti bıraktılar mı? Hiçbir zaman. Biz de bırakamayız. Mümkün değil. <gülüyor> ne? Nah. Evet bazıları bu daha yeni okuduğu ma'zirateni ma'ziratun diye okumuş. Yani değişik kıraatlarda değişik şekiller var. Çok girmeyeceğim Arapça ile alakalı bir konu. Ama şöyle mana da çıkıyor o zaman. Bizim üzerimize vacip emri bil maruf nehyenil münker yapmak. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Bir de İbnül Cevzi çok güzel bir şey söyledi. Benim dikkatimi çekti. Bu adamlara balık gelmemesini neye bağlıyor biliyor musunuz? Diyor ki fasık olmasaydılar fasık olmasaydılar o günlerde de onlara balık gelirdi. Fasık olmalarından dolayı o balıklar o diğer günlerde onlara gelmediyse orada da gelecekti. Sadece o cumartesi günü birazcık daha fazla gelecek. Ama fasıklıklarından dolayı Allah azze ve celle diğer günlerde onlardan aldı. Bir de şimdi Allah azze ve celle bu adamları o kadar azap etti. Azap etti. Haş Allah bunlara e, zulüm mü yaptı? Hayır. Bak ayetin sonunda ne diyor? Bi merkanu iki kere geçiyor. Fasık oldukları için Allah bunu yaptı. Kendi toplumlarının içinde onları uyaranlar var mıydı? Vardı. Demek ki o toplumda da imanı bulmak mümkün müydü? Mümkündü. O zaman onları dinleseydiler. Dinlemediler, üzerinde devam ettiler, isyan etmeye devam ettiler. Allah Subhanahu ve Teala onları ne yaptı? Rezi uruspaylıdı. Rabbimiz muhafaza eylesin. Evet. Ondan sonra ayetin en sonunu okumamıştım. Onu da okuyayım inşallah. İnna rabbekelesarihul ikab. Senin Rabbin cezayı hızlıca getirendir. Hızlıca hesap görendir. Tamam. Çabucak cezalandırır. Ama bak ondan sonra ne diyor? وَاِنَّهُ وَا لَغَفُورُ rahim. Allahu Ekber. Ama yine de o çok bağışlayandır ve çok merhametlidir. Bak bu kıssanın en sonu burası. Bak Allah Azze ve Celle onlara o kadar azap ettiğini söylüyor. Maymunlara çevirdiğini söylüyor. Şiddetli bir azabı onlara tattırdığını söylüyor. Ama neyle bitiyor? اِنَّهُ لَغَفُورُ rahim. Bak o toplumun içinde bile sayıları az da olsa Allah'a karşı samimi olan insanları Allah kurtarmadı mı? Kurtardı. Bakın Allah subhanahu ve teala kitabına neyle başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peki şimdi Rahman çok mübalağa olarak geliyor. Çokça rahmeti var. Rahim de aynı öyle çokça rahmeti var. Peki adil değil mi Allah subhanahu ve teala? Vallahi çok adil. Hiç kimseye hak etmediği bir şey vermeyecek. Bu kısada gördüğümüz gibi. Kim neyi hak ediyorsa Allah subhanahu ve teala onu verecek. Ve sonunda bu kısa'dan bizim için önemli olan şey ne? Bakın Allah'ın hududu bir yerde çiğneniyorsa Allah'ın azabı yakındır. Kime yakındır? Allah'a karşı kafa tutanlara ve bu kafa tutanlara karşı gözlerini yumana. Allah'ın azabı çok yakındır. Ve Allah Azze ve Celle kendi hükmüyle hükmetmeyenleri burada maymun olarak isimlendirdi. Maymun olarak onları azap ettiğini söyledi. Yani bugün de aynı öyledir. ha. Allah'ın hükümleriyle yaşamayan insanlar çok affedersin aynı hayvan gibidir. Hiçbir farkları yoktur. Çünkü insan Allah'ın dinine uymakla izzeti bulur. Allah'ın dinine karşı gelmekle en kötü mertebeye gelir. Onun için biz insanlar olarak Allah'ın dinine uyarak, Allah'ın dediğini yaparak meleklerden üst bir mertebeye gelebiliriz. Çünkü onlar nefis taşımıyor. Bizde ihtiyar hakkı var. Seçebiliriz. Meleklerden daha yüksek bir şekilde gelebiliriz. Buradaki küçük mümin grup gibi. Ama kendi nefisimize uyup Allah'ın hudutlarını çiğneyerek de hayvanlardan daha aşağı bir metebe de gelebiliriz. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Rabbim bu toplumu en güzel şekilde davet etmeyi bize nasip eylesin. Kendi yüzünü görecek olan insanlardan aleyhissalatü vesselamın elinden de ve havuz-i kevserinden içenlerden eylesin. Allahümme amin. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.